Değerli kardeşlerim. İmam Ebu Zekeriya Nevevi rahimehullah'ın Riyadu's Salihin adlı hadis kitabını okumaya içinde zikretmiş olduğu hadisleri şerh edip anlamaya tekrardan devam ediyoruz. En son okumuş olduğumuz bahad, bab Babu Fadli Zafati'l Müslimîn ve'l Fukara ve'l Hamilin. Fakir miskin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 İlk hadis Haris İbni Vehb radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. "Kâl semi'tu Rasûlallâh sallallâhu aleyhi ve sellem." Diyor ki Harise radıyallahu an Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle derken işittim. "E lâ uhbirukum bi ehli'l-cenne?" Diyor ki sallallâhu aleyhi ve sellem sizlere cennet ehlini, cennet halkını haber vereyim mi? Kimdir o cennet halkı? Kimdir? O cennete girecek olan kimseler. Kullu za'ifin muteza'if Her zayıf olan Zayıf gözüken Le'v aqseme alallâhi le'abarrehu Şayet Allah'ın adına yemin etse Allah onun adını zikrederek ettiği yemini yerine getirir öyle kimse erdirin onlar Ela uhbirukum bi ehlin nar Sizlere cehennem halkından cehenneme girecek olanlardan bahsedeyim mi? Kullu utul juvad mustekber Onlar ki kaba, cafi, sert olanlar toplamayı sevenler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 kız istese kızın verilmeyeceği Aleyhissalatu vesselam'ın dediği gibi. Konuşsa sözünün dinlenmeyeceği ama bu kimseler arkadaşlar diyor ki Aleyhissalatu vesselam cennet ehli olan kimselerdir. Yani bazıları ya kardeşim bu adamda işte dünyada hiçbir değeri yok. Böyle Müslümanlar da yani Müslümanlar böyle mi olur gibi şeyler söyleyebilir. Güzel bir haslet. Evet nebi nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki Müslüman kimse ne yapacak? El-Mu'minul Kavi Hayrun ve Ahabbu İllallahi Minel Mu'minid Zayıf. Güçlü kuvvetli olan mümin zayıf olan müminden Allahu Teala Teala'ya daha nedir? Sevimlidir. Ama ne ile güçlü olan? El-Mu'minul Kavi diyor. Aleyhissalatü Vesselam. El-Muslimul Kavi demiyor bakın hadiste. Güçlü mümin. Burada neye vurgu var? İmana vurgu var. Yani öncelikle imanıyla güçlü olacak. Ondan sonra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 takvada arayacaksınız. İmanda arayacaksınız. Babla ilgili ikinci hadiste Ebu'l Abbas Sehl ibn Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki: "Kal merra raculun sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından bir adam geçiyor. Oturuyorlar Aleyhissalatu vesselam oturuyor. Yanından bir adam geçiyor.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 Diyor ki, vallahi diyor, kız istese, direkt kız verilir ona. Böyle bir değerde. Ve in şefa'a en Bir yere gidip aracı olsa, aracılığı hemen ne yapılır? Kabul edilir. Sözü geçen, dinlenen, çağın deyimiyle prestiji olan bir adam. Feseketa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukut ediyor, susuyor. Thumma mara rjul un akr, fakala lehuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma raiyuk fi hada. Ali sert ediyor, başka bir adam geçiyor. Diyor ki yanındaki ne? Bu adam hakkında ne düşünüyorsun? Bunu nasıl bilirsin? Fakala ya Rasulallah, hada rjul min fukara al muslimin. Diyor ki ey Allahın Rasul, bu adam Müslümanların fakirlerinden, miskinlerinden, garibanlarından birisi. Hâze hariyyun in khatabe ellâ Vallahi bu adam gidip kız istese ona kız verilmez. Ve in şefa'a la yüşfa' aracı olsa derler ki ya bu kim? Yani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 Yakınlaşmak istenilen aracı olduğu zaman gönlü kırılmasın diye aracılığı kabul edilen bir adam. Birisi ise Müslümanların fakirlerinden olan yani baktıkları zaman ya bu da kim diyecekleri fakir bir insan. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine diyor ki: "Hada khairun, hada khairun." min mel'i'l ard misl hada diyor ki bu adam Müslümanların fakirlerinden olan bu adam bu adam ve bu adam gibi yeryüzü dolusunca olan adamlardan daha hayırlıdır. Kimin katında? Allah'ın katında. Niye? Allah katında takvalı olursa sadece fakirlik değil arkadaşlar mesele. Mesele fakir olup sabretmekte. Mesele Fakir olup şükretmekte. Mesela fakir olup takvalı olmaktı. Önemli olan allah Teala'nın da dediği gibi allah Teala sizlerin ellerinize bakmıyor. Suretlerinize bakmıyor, şekillerinize bakmıyor. Değil mi? allah Teala sizlerin diyor, kalplerinizde olana bakıyor. Yani mümin kimse Allah katında neyle değerli olacak? İbadetiyle, imanıyla, itikadıyla ikra ve terakka. Oku ve yüksel denecek mümini.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 sakvaya önem vermekte, salih amellere önem vermekte. Bu hadis yine muttafakun aleyh Buhari ve Müslim'in rivayeti. 3. hadis an Ebu's an Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "İhtecetü'l-Cenne ve'n-Nar." Resulullah sallallahu aleyhi bize gaybtan bir haber veriyor. Allah'ın ona bildirmesiyle tabii ki. Zira Allah Teala la yuzhiru ala gaybihi ahada Gaybına, kimse yine yapmaz muttali etmez gaybından kimseye haber vermez İlla menir rutada min rasul Razı olduğu resuller hariç onlara da haber verdikleri ne var bize aktarılır onun da sonudur ve rasuller bütün gaybtan ne değildir haberdar değildir aleihi sattu diyor ki cennetle cehennem birbirleriyle ne yaptılar? Tartıştılar. Birbirlerine hüccet beyan ettiler. Cehennem dedi ki diyor ateş dedi ki veqalet en nar fi'l cabbarun ve'l mutekabbirun. Benim içimde, bende cabbar, mutekabbir, kaba, zalim insanlar var. Veqalet el fi züafe'u'n-nas ve misakinuhum cennet dedi ki bende ise insanların zayıf olanları müslümanların zayıf olanları fakir olanları olanları var faqadallahu beynehuma yani Allah Teala cennetle cehennemi dile getiriyor kıyamet gününde de ne yapacak yeryüzünü ne yapacak dile getirecek tuhaddisu <gülüyor> Akbaraha haberlerini verecek. Onun da şu anda sakladığı neler var, haberler var. Hepsini çıkaracak. Cennet de cehennemi de Allah Teala ne yapıyor Konuşturuyor. Ve Allah Teala hüküm veriyor. Diyor ki: Innekil cennetu ey cennet sen benim rahmetimsin. Erhamubi ki men aşa dilediğime ne abarım seninle merhamet ederim. Wa inneki ey ateş. Sen de benim azabı azabımsın. O azdi bu bir <gülüyor> kimen eşe senin ne dilediğime azab ederim. Walikiley kuma aliyamil uha ikinizi dolduracak olan da benim diyor Allah Teala. Tabi Allah Teala cehenneme sorunca helim <gülüyor> teleti doldun mu? Cehenneme bir insanlar taşınıyor.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 Katin kat kat birbirine dürülülecek yeter diyecek. Cehennemde ise diyor sallallahu aleyhi ve sellem ki cehennemin genişliğinin arduha ki ardı semavati vel ard ve göklerin genişliği kadar olduğunu biliyoruz ayet-i kerimede. Yerlerin ve göklerin de ne kadar geniş olduğunu biliyoruz. Cehennemin rivayetlerine ne diyor aleyhi vesselam cehennem o gün 70 bin tane neyle çekilip getirilecek? 70 bin tane kulpli ya. Cennetimin 70 bin tane kulbu var arkadaşlar. Her bir kulbu, her bir o kulbu tutanağı, cennetimin o tutanağı kaç bin tane melek taşıyor? 70 bin melek taşıyor. Yani her bir kulpta da 70 bin tane melek tutunmuş. Onu ne yapıyor? Çekiyor. Ve içine atılan insanlar atıldıkça o diyecek ki halim mezit, halim mezit ve oraya gelecek olan insanlar kimler? Kibirli olanlar, mütekebbir olanlar, gururlu olanlar, insanlara yukarıdan bakanlar. Cennette ise arkadaşlar Allahu Teala cenneti dolduracak. Cennet Allahu Teala'nın rahmeti ve orada boş yer kalacak arkadaşlar. Diyor ki Aleyhissatü vesselam hadis-te "Feyunşiullahu Teala leha aqwaman." فَيُدْخِلُّهُمُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ <Gülüyor> Allah-u Teala o boşluklara yeni bir mahluk, yeni bir insanlık halk edecek, yaratacak. Ve rahmetiyle, fazlı keremiyle onlar oraya sokacak. Onlar dünyayı görmüş, dünyada sınava tabi tutulmuş insanlar değil. Allah-u Teala'nın hikmeti bakın arkadaşlar. Bir de öyle bir topluluk olacak cennette. Cennette Allah-u Teala'nın kullarına rahmet ettiği yer.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 Hatırlayamazsınız bile. Ama bakın allah Teala Ebu Hureyre radiyallahu anhu ne yaptı? Hatırlattı ve ona adı zikredilince biz Allah ondan razı olsun diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnehu leye'tir raculu seminul azimu yevmel kıyâme Kıyamet günü Semin Şişman Etli butlu Ağır mı? Ağır. Kantarda ağır basan bir adam gelir. Ağır basan bir adam gelir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 Bu böyle bir mesele. Oturmuş, göbeği şişmiş. Arabaya oturduğu zaman böyle amortisörleri sallıyor. Etrafa cavaz atıyor böyle. Keserim, asarım. İşleri ben yaparım. Ama iman yok. Salih amel yok. Ahirette bir bakıyoruz. Terazi de. Sivrisineğin kanadı arkadaşlar bugün tartılıyor mu? Evet bugün hassas şeylerde tartılıyor. Eskiden belki bilinmiyordu ama bugün biliyoruz. Ne kadar geliyor? Hiç. Böyle terazi çok hafif böyle.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 ve ثقيلتان fil <mizân> terazide ise çok ağırdır. Terazide çok ağır geliyor arkadaşlar bu iki kelime. <molt cute> Habibatani ilar rahmani rahmana ise sevimlidir. Allah tarafından çok sevimlidir bu iki kelime. Nedir onlar? Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Bak bir çırpıda söyledik.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 Evet. Beşinci hadise geçelim. Im, yine Abu Hureyra rivayet ediyor bu hadisi. İmra'aten sevda. Esmer bir kadın. Kanet tekumul mescid. Bu kadın ne yapıyormuş? Ebu Hurayra diyor ki bu kadın diyor, mescidi süpürürdü, temizlendi. Bu kadın mescidin, ca, caminin temizliğiyle uğraşırdı. O şabben. Bir rivayete göre bir genç. Genç bir erkek. فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadını araştırıp soruyor. Nerede? Görmüyor. Camide yok. Eskiden temizlerken gözüküyor. Biliniyor. فَسَأَلَ <fesel> anha ev anhu Kadından ya da o gençten soruyor aleyhisselatü vesselam. Nerededir? Ne oldu buna? Bakın aleyhisselatü vesselam araştırıyor. Ümmetini ayırmıyor. Ya bu adam zaten ya da bu kadın Hizmetçi, temizlikçi bir insan. İşte görevini de yapıyor. Kaybolmuş. Göremiyoruz. Onun gibisini bir sürüsünü buluruz. Demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Birkaç gün görmeyince, nerede bu diyor, nereye gitti? Diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam'a, Mate. Öldü. Vefat et. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, Ses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 Diyorlar ki yani mescidin caminin hizmetçisiydi. Yani küçük, küçük görüyorlar bunun, bu durumunu. Fekâle dellûni ala kabri. Tabi aleyhissalâtu vesselam katında değerli bir insan bu. Diyor ki bana onun kabrini gösterin. Nereye gömdünüz? Nereye defnettiniz? Fedellûhû sallallahu aleyhi ve sellem'i götürüyorlar kabrine. Nebi aleyhissalâtu vesselam orada onun ne yapıyor? Kabrinde Cenaze namazı kılıyor. Bir rivayette Nebi Aleyhisselat ve diyor ki, "İnne hadihi kubora mamlouatun zulme" "Ala ehliha". Bu kabirler içinde yatanlara kapalıdır ve zulümle doludur, karanlıktır yani, kap karanlıktır ve <gülüyor> in Allah yunavviruha lahum bi salati alayhim. Allah Teala benim diyor onlara akıldığım ile, benim diyor onlara yapmış olduğum dua ile o kabirleri ne yapar? Aydınlatır, nurlandırır. Gidiyor hemen o kadının kabrine, Aleyhissalatu vesselam cenaze namazı kılıyor. Buradan da neyin delili var arkadaşlar? İlim Mehri diyor ki: Şayet bir yakınınızın cenazesine yetişemediyseniz aradan da çok uzun bir süre ve müddet geçmediyse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 aleyhim Gördüğünüz üzere bu hadisede ne var arkadaşlar? Zayıf da olsa, hizmetçi de olsa, temizlik yapan bir insanın olsa Allah katındaki bu insanın değeri var. Yani mescitlerden camilerden alınan kir, alınan pislik çerçöp de Allah katında kendisine ecir verilen bir salih ameldir. Bazıları böyle küçük çocukları kandırıyor veya işte halk arasında şöyle bir şey söyleniyor. Camiden bir pislik alırsan Allah diyor bunun karşılığında sana ne yapar cennette bir ağaç verir. Böyle bir sahih rivayet yok. Sahih rivayette peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Urizat alayya ucuru ummeti." Bana diyor ümmetime verilecek olan sevaplar gösterildi. Bunların arasında diyor Aleyhissalatu vesselam "Hattal qudata" yökerdi yökerdi her رجل من camiden aldığı küçük bir çöp bile çer çöp bile bunların içinde bana gösterildi diyor Resulullah sallallahu yani Bu da bir ecir, bu da bir sevap. Yani camiyi temizlemek, Allahu Teala'ya ibadet edilen yerleri temizlemek kendisinde büyük ecir olan, sevap olan bir husus. Tabi bu hadisler'den ulema, fukaha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 ilmine bilgisine ve hazinelerine sahip değilim de diyor. Ey Muhammed. insanlara bunu söyle. Ve alamul a'lemul gayb. Ve insanlara de ki gaybı da bilmem de. Bak apaçık. Ve la a'lemul gayb. Gaybı da bilmem de. Ve la lekum inni melek. İnsanlara ben melek de değilim de. Yani beni melek de zannetmeyin. Ben de bir beşerim. ma ana beşer mihlukum yuhâ ileyh. Sizler gibi bir beşerim bana vahyolunur. Allah katında vahiy gelir. Diyor ki, in اَتَّبِعُوا illa مَا يُحَا اِلَيْهِ Ve ben ancak bana ana Allah'ın bana emrettiklerine tabi olurum. Yani vazifem, aynı sizin vazifeniz gibi kulluk. Kul, abd. Gaybı bilmem de, diyor Allah-u Teala. Ama dedik ya demin yani Matkapla delsen adamın kafasını, içeri bunu soksan, almaz. O kadar Allah onun beynine, kalbine ne yapmış? Perde çekmiş. Oradan, buradan, şiirlerden, kasidelerden deliller okuyarak radyoda, televizyonda ne yapıyor? Peygamberi ilahlaştırıyor, gerizekalı. Yok diyor ki, imam bu seyri dedi ki, kaside-i burdesinde, sanki Kur'an ve sünnet gibi söylüyor bunu. İmam bu seyri kim? Ne demiş kaside-i burdesinde? Levhi mahfuzdaki ilim, Şöyle bir kasidesi var bu seyrinin. Diyor ki Kaside bürdesinde. Allah-u Teala'nın ilmini kastederek. Le levhi mahfuzdaki ilim. Ey peygamber senin ilminin bir cüzüdür. Bir parçasıdır diyor. Allah Allah. Ve bunu okuyorlar radyoda. Bunu okuyorlar pazar günü, cumartesi günü toplanıp zikir algılarında. Yani Allahu Teala'nın ilminden daha üst bir ilme ne yaptılar bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koydular.